Bir dakikalık bir ses kaydı dinleteceğim abicim. Ses kaydını biz dinledik. Biz çok perişan olduk Mustafa. Yani şunu dedik biraz Bahadır yani. Ne yapıyorum acaba? Ey Resulüm de ki beni seviyorlarsa sana ittiba etsinler, benzesinler değil mi? Peygamber aleyhisselamın hayatına bak. Senin tebessümün benziyor mu? Selamın benziyor mu? Bütün konu komşu, başka şehir, başka ülke, 1400 sonrasına hepsinin sonsuz hayatını kurtarmaya çalışmış. Sen yan komşuna tebliğ etmek için bir şeyler yaptın mı? Şunu dedin mi? 4 ay çay 4 ay bir gün sonra da açarım bir yere kurum ya. Bir gün öyle bir gün olur bir pasta ikram edelim. Tebliğ demek ilah dille konuşmak, onla papazlaşmak değil abi. Bak insanların yaptığı şey daha bir çok mutlak bir hatadır. İnsanlar dini meseleleri konuşurken tartışıyorlar Serkan. Ve Bediüzzaman Said Nursi diyor ki böyle dakik mesaili imaniyeye münakaşa suretinde konuşmak caiz değildir, caiz. Ve devam ediyor tiryak iken, ilaç iken zehir hükmüne geçer diyor. Öyle bir küstürürsün ki camide tokat dediği için bugün sohbete gelmeyen çocuk gibi. Onlarca yıl onunla celemesini çekersin. Peki peygamber aleyhisselamın hislerini yaşamış insanların bir tanesinin yazısını okuyacağım. Bir tanesinin de abicim biliyorsunuz ses kaydını dinleyeceğiz. Oğluyla yaşadığı bir sahne çok etkiledi bizi. Üstad şöyle diyor abi. Yaşadığı hadiseleri özetleyen hani bir insanın kalbi olur ya. Bütün uzunlarına üstün gelen işte Risale'de de öyle bir paragraf var. Bütün meseleyi bitiriyor. Ve Üstad diyor ki. Bana sen şuna buna ne için sataştın diyorlar. Farkında değilim. Hiçbir şey unutacak kadar dertlendim mi abi Ümmet'in Muhammed'le? Bu imamlar nasıl kurtulur diye eve ekmek götürmeyi unuttun mu?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 Yolda biri beni kösteklemek istemişti ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var. Koca apartman yansa ayağınız taşa takılıp diziniz askı nasıl umursar mısınız abi? Umursamaz değil miyiz? Ve devam ediyor. O müthiş yangın karşısında bu kadar yanan imanlar karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Eder diyenlere de şöyle devam ediyor abiciğim. Dar görüşler, dar düşünceler. Talha ses kaydını verir misin kardeşim? Bayram günü Hacı Mahmut Allah Verdi abi ziyaret etmiştik. Yanımda da hane halkı da var. Hacı Mahmut Allah Verdi'nin oğlu Fevzi Allah Verdi'nin bir kardeşimiz var. Hucu unutamıyorum. Baba dedi ben sana hakkımı helal etmiyorum dedi Fevzi kardeşimiz. Ama oğlum dedi hayır mı dedi. Baba dedi sen bana hiç babalığını yaşatmadın dedi. Ben gözüm açtım ki sen yoksun. Ana babam nere gitti oğlum babam hizmete gitti. Baba akşam geç sabah gelir, sabah erken gider. Hiç babamızı görmeyiz. Bir parka bahçeye çocuğun elini tutmuş bir baba görsem keşke benim babam böyle olsaydı imrendil herkese. Benim ayakkabım yırtılır, bana yamalı bir ayakkabı dikersin giydirirsin ama dershanede kalan talebiler yeni ayakkabılar alırsın. Bayram gelir, önce gider babam dershanedeki talebelerle bayramlaşır, en son bayramlaşımı bize gelir. Kış gelir, önce dershanenin odunları, kömürleri alınır, en son odun kömür alma sırası bizim eve gelir. Benim pantolon babam terzi olduğu için giydirir ama kardeşlere yeni pantolonlar alır. Baba dedi sen bana hiç yaşatmamın çocuklarını, bundan dolayı hakkım helal etmiyorlar. Kardeşlerim için Mahmut abi döndü, Halit kardeşim şahit oldu dedi. Eğer huzuruyla haydi Cenab-ı Hak sorarsa bana, kulum Hacı Mahmud, sen dini mümin için ne kadar hizmet ettin dersen, Ya Rabbi, evladımı kendine ihsan ettirecek kadar diyeceğim dedi, Halit karısı buna şahit ol dedi. Şu kahraman abi, Adıyaman'a mağaraya bir ruh getirdi. Müthiş bir hizmeti şahit kanlarını hizmet için sakfetti böyle bir kahraman abimiz. efendim Hacı Mahmut Allah verdi abi kan kanseri oldu son anlarını yaşıyor Acizanı, biz de o zamanlar bulunmuştuk yanında oğlu Fevzi kardeşimiz anlatıyor diyor ki hocam diyor babam kucağında son anlarını yaşıyor bir anda diyor bir anda e, kalkmak istedi dedi ki oğlum çabuk çabuk dedi hanede e, akraba hanımlar var. Onlar çabuk çıkar dedi. Müthiş bir telaşlattı. Baba dedi hayır oğlum dedi çabuk çıkar dedi. Hanemize dedi usta hazretleri teşrif etti. Onu ben ayakta karşılayacağım dedi. Diz üstü doğruldu. Babam kollarla açtı. Ustadım dedi. Haneme şeref verdiniz dedi. Niye buraya kadar zahmet ettiniz dedi. Babamın açtığı kolu göğsüne düştü. Seçer Hanında babamın kimlere arkadaşı olduğu, kimlere dost olduğu, hangi ellerle götürüldüğünü fark ettim. Orada feryadı bastım. Baba dedim. Hakkını helal et. Ben seni tanıyamadım. Ben seni anlayamadım. Meğer senin makamı ne kadar büyüyeceymiş. Ne biz kimin çocuklarıymıştı bunu fark etmemişiz. Kardeşler Risale-i Nur'dan haberdar olan babaların elleri ayakları öpülür. Annelerin elleri ayakları öpülür. Allah bize böyle baba anne verdiğinden dolayı özel bir şükür gerekir. Bu babaların annelerin kıymetini bilmemiz lazımız. Allah razı olsun Fatih.